Merhaba Aslı'dan gelene hoş geldiniz. Ben Akkün İlhan. Bugün konumuz yine sıcak dalgaları. İnsanlık tarihinde yaşanan en yüksek küresel ortalama sıcaklıklar geçtiğimiz ay. Yani Temmuz ayında kaydedildi. Yüzlerce insan hayatını kaybetti. Ormanlar yandı ve hala da yanmakta. Ülkemizde de benzer iklim afetleri yaşanıyor. İklim değişikliğiyle birlikte ortaya çıkan bu afetlerle mücadele için kentsel ölçekte neler yapmalıyız, bireysel olarak neler yapmalıyız gibi soruları Bugün yanıt arayacağız. Konuğumuz, konunun uzmanı, Otür Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden, doçent doktor Ender Peker. Ender Sıza'ndan geleni ve açık radyoya tekrar hoş geldin diyorum. Hoş buldum Hakkın, teşekkür ederim davetin için. Ben teşekkür ederim geldiğinizin. Seninle en son selleri önlemede ve kurak dönemlerde ek su arzı yaratmada kullanılan yağmur suyu hasadı yöntemini konuşmuştuk hatırlarsam. Bugünkü konumuz ise... İklim değişikliğinin neden olduğu bir başka afet, yani sıcak dalgası ve onunla mücadele yöntemleri olacak. Ama ben her şeyden önce tabii bir başlangıç sorusu olarak sıcak dalgası nedir diye başlamak istiyorum, sana sormak istiyorum. Bu sıcak dalgasının afet olarak kabul edilmeye başlanması daha yeni sayılır. Bunun nedeni nedir ve sıcak dalgasının diğer afetlerden farkı nedir? Söz sende. Bir akşam teşekkür ederim tekrar. Sıcak dalgası dediğimiz sadece kentlerde ciddi derecede sağlık sorunları doğuran, hatta ölümlere yol açabilen doğal çevrede de orman yangınlarını tetikleyebilen, tarımsal üretimi tektiği uğratabilen, kısacası yaşama dair çok boyutlu riskler barındıran meteorolojik bir olgu. Dünya meteoroloji örgütü ve Dünya Sağlık Örgütlerinin tanımlarına baktığımızda sıcak dalgası oluşumunun bir görede veya kentteki sıcaklık normallerine bakılarak tanımlandığını görüntüsü. En basit şekliyle sıcak dalgasının tanımlanabilmesi için geçmiş 30 yıl gibi geniş bir periyottaki sıcaklıklar baz alınıyor. Bu geniş dönemdeki sıcaklık değerlerine göre bugün beklenen sıcaklığın kaç derece olduğu belirleniyor. Beklenen değerin 2-5 derece üzerine çıkıldığı zaman ve bu sıcaklık değeri de en az 3 gün ard arda sürdüğü zaman sıcak dalgası tanımı yapılıyor. Yani belki bir örnek üzerinden gidecek olursak, diyelim ki son 30 yılın değerlerine bakarak bugün Ankara'da beklenen en yüksek sıcaklık 30 derece. Eğer meteorolojinin sunduğu hava tahminleri önümüzdeki 3 gün boyunca bunun 3 derece üzerinde gösteriyorsa, sıcak dalgası için hazır olmamız gerekiyor diyebiliriz. Yani sıcak dalgasında 35 derecenin üzerinde sıcak dalgası olur gibi net bir eşit değerden bahsetmiyoruz aslında. Bu değer kendine göre değişiyor. Örneğin Mardin'de bugün 35 derece sıcaklık normali olabilecekken aynı değer, aynı gün için santrında sıcak dalgası olabiliyor. E şimdi sıcak dalgası bir iklim afeti. Sıcak dalgasının diğer iklim afetlerine benzeyen yanı belirli bir coğrafyaya, belirli bir kenti veya bölgeye irtiliyor olması. Bu bağlamda benzer. E fakat diğer afetlerden farklılaşan yanı önceden tahmin edilmesine mümkün olması. Ve bu sayede de en azından bir takım önlemlerin alınmasına izin verilir. Diğer taraftan sıcak dalgasının bir afet olarak algılanması deprem ve sel gibi diğer iklim afetlerine kıyasla çok daha zor. Çünkü gözle görülen ani bir oluşumdan bir etkiden ziyade sinsice ortaya çıkan sessiz bir etkiden bahsediyoruz. Tabi tahmin edilebilir derken şunun altını çizmek gerekiyor. Sıcak dalgasının geleceğini bilmek bireysel önlemler almaya izin verecek bir süre tanıyor bize. Ancak kent ölçeğinde düşündüğümüzde sıcak dalgalarından etkilenmeyi en azayindirgemek için önceden hazırlıklı olmamızı. Yani kentlerimizi diğer afetlerle birlikte olası sıcak dalgalarına dirençli hale getirmemiz gerekiyor diyebilirim. Çok güzel özetledin. Ee, peki sıcak dalgası kentleri ve insanları nasıl etkiliyor? Sen bu konuda yıllardır çalışan bir bilim insanı olarak sıcak dalgalarıyla mücadelede kentsel termal konforun önemini anlatıyorsun pek çok yazında. Nedir bu termal konfor ve neden gerekmiş? Termal konforu en basit tanımıyla bireyin beden ısısıyla mekanlı sıcaklık değeri arasında bir denge noktasının sağlanması olarak tanımlayabiliriz. Termal konfor, sıcaklık, nem, hava gibi e, değişik faktörlerle değişen bir kavram. ve Bunlar tabi bireyden bağımsız değişkenler. Bunların yanı sıra bir de algılanan termal konfor dediğimiz şey var. Bu da bireyin metabolik sıcaklığı, giyim tercihi, hareketlilik oranı gibi kişisel faktörlere göre değişkenlik gösterebiliyor. Termal konforun sağlanmasında fiziksel mekanın etkisi çok büyük. Yani yaşadığımız mekanlar, sıcaklık ve hissettiğimiz termal konfor arasında güçlü bir ilişki var. Dolayısıyla sıcak kaynakları istena azalması için termal konforun sağlandığı yaşam çevrelerini üretmek zorundayız. Bunu söylerken hem içinde yaşadığımız, çalıştığımız binalardan yani kapalı mekanlardan bahsediyorum hem de kentte dolaşım alanları olarak tarif ettiğimiz açık ve kamusal alanlardan bahsediyorum. Şimdi i̇lk olarak kapalı mekanları düşündüğümüzde binaların tasarımı, çatı ve duvarların biçimi ve malzemeleri gibi bileşenler, iç mekanda deneyimlediğimiz termal konforun temel belirleyicileri. Bu bileşenler aynı zamanda konforun sağlanması için tükettiğimiz enerji miktarlarını da belirtiyor. Tabii burada konfor sağlamak için ağırlıklı olarak kullanılan klima gibi aktif soğutma cihazlarından ve bunların tükettiği enerjiden bahsediyorum. Üst mekanlarla düşündüğümüzde sıcak dalgalarından etkilenmeye en açık olan mekanlar yere deneyiminin yoğun olduğu ve bireylerin doğrudan güneş ısınlarına maruz kalabilir. Yani yollar, kaldırımlar, meydanlar, otoparklar diyebiliriz. Bu alanlar kentsel açık alan yüzeylerinin yaklaşık üstte birini oluşturuyor ve güneşe doğrudan açık olmaları sebebiyle de kentsel ısı adası dediğimiz oluşumun artmasına neden oluyor. Kentsel ısı adası etkisi nasıl oluşuyor dersek beton, asfalt gibi ısıyı tutma gücü yüksek olan malzemeler gün içinde depoludukları ısıyı gece geri bırakıyor. Bu ısı salımıyla yapılı çevrelerin yoğun olduğu kentsel alanlar, doğal çevrenin ağırlıklı olduğu kırsal alanlara göre daha fazla ısınıyor. Ve maalesef oluşan kentsel ısı adası etkisiyle sıcak hava dalgalarının etkilerinde kentlerde daha yıkıcı bir hal almıştır. Evet gerçekten de çok büyük fark oluyor. Yani kırsalla kent, e, kentsel alanlar arasında baktığımızda hatta bazen şunu bile görebiliyoruz. Yani aynı yerde, aynı metrekarenin içinde e, bir e, çimenliğin veya işte yeşil bir alanın olduğu yerle işte betona gelen, betondan e, yansıyan sıcaklık arasında 10 dereceye yakın bir şey olabiliyor. Farklılık bile olabiliyor. Gerçekten kendim de ölçümün farkındayım. Peki şimdi evet. kentsel ısı adası etkisini azaltacak ve termal konforunu sağlanmasını sağlayacak yöntemler var mı diye soracağım. Hem ülkemizde hem de dünyada bu etkiyi azaltacak iyi örneklerin bulunduğu kentler var mıdır? Bunların serin kalma yöntemleri nelerdir? Biraz anlatır mısınız? Tabii aslında sıcaklarla mücadele geçmiş zamanlardan beri insan yerleşimlerinin temel konularından birisiydi. Bugün kullandığımız teknolojik soğutma araçlarının henüz olmadığı dönemlerdeki kentsel yerleşim, geleneksel yerleşimler aslında bize bunun ipuçlarını veriyor. Örneğin geleneksel mardin kent dokusu yaşayan bir örnek. Orada ağlulu taş konutlar, doğal serinletme ve ısıyı hafsetme kapasitesi sayesinde aşırı sıcak hava koşullarında bile iç mekanlarda konforlu bir yaşam deneyimi. Aynı zamanda avlu formu yarattığı gölge fırsatlarıyla açık mekanda zaman geçirmeyi olanak sağlıyor. Bu sayede de klima kullanımından kaynaklı enerji tüketiminde büyük oranda tasarruf sağlanıyor. Yapı formlarının seçimi ve yapıların nasıl bir düzende bir araya geldiği aynı zamanda dış mekanda yaya deneyimini de etkileyen bir konu. Örneğin devamlı bir cephe oluşturacak bir yapı düzeni yayanlar için kesintisiz gölge oluşumu sağlıyor. Ve bunun yanında sokakların genişliği, sokağı tanımlayan yapı yüksekliklerinden fazla olduğunda güneşe maruz kalma süreleri uzuyor ve gölge oluşum süresi kısalıyor. Yani yine Mardin'de eski kenti ve yeni kenti birbiriyle karşılaştırdığımız zaman bir tarafta konforlu bir yer deneyimi varken yeni kentte özellikle kadınların belirli saatlerde sokağa çıkamadığını görüyor. Ve bunun tabii dini inanışlar gereği giyim tarzı ve güneşe maruz kalmaktan kaçınma E, ...iştiyacı gibi bir takım faktörlerle şekillendiği e, açık. Tabii burada tarihi kentleri kopyalamak gibi bir e, savunum yok. E, böyle bir argüman e, ileri sürmüyorum ama... ...geçmişten çıkaracağımız e, bu pasif tasarım ilkelerini ...bugünün teknolojileriyle birleştirerek... E, ...belki sıcaklarla mücadelede daha etkin stratejileri elde edebiliriz diye. Yine mekansal dokunun yanı sıra... Konforlu bir yere deneyimi sunmanın bir başka yolu da sistematik bir ağaçlandırma planlamasından geçiyor. E bildiğimiz gibi ağaçlar buharlaşma ve terleme yoluyla bulundukları çevreyi soğutma etkisine sahiptir. E, kentsel su adası etkisini düşürmek ve gölgelik alanlar oluşturmak açısından da kentsel tasarımların aslında en önemli bileşenleri ağaçlar. Tabi ağaçlandırmanın kenti soğutmada etkin bir şekilde kullanılabilmesi için noktasal ağaçlandırma uygulamalarından çok kentin bütününe yayılan bir misil ağaç sistemi yok. Bu hususta yeşillendirme planı, ağaçlandırma planı, gölge planı gibi sistem arayüzü içerisinde olan mekansal çalışmalar yapılıyor. Örneğin Barcelona yaşam için ağaçlar sloganıyla bir ağaç master planı. Çok ve bu plan dersel açık yüzeyleri mümkün olan en üst düzeyde ağaçlandırarak bir yandan çevre kalitesini arttırmayı hedefliyor. Bir yandan da vatandaşların fiziksel ve mental sağlıklarını korumayı ve iyileştirmeyi hedefliyor. Ve yüzyılın içerisinde kentin %30'un ağaçlarla örtülü olması gibi bir hedef var. Ve aynı zamanda ilköğretim düzeyinden başlayarak tüm toplumu ağaçların ekolojik sistemdeki rolleri ve faydaları üzerine eğitici programlar düzenleme gibi Edeşler yer alıyor bu plan içerisinde. Tabii kentlerde tüm zeminlerine geçirgen yapamayız. Yani her yeri ağaçlarla kaplayamayız. Bu bir gerçek. Bu noktada da asfalt ve beton gibi yine sert ancak güneşin yansıtan serin yüzey kaplama malzemeleri arayışları var. Örneğin Los Angeles'ta mevcut asfalt kaplamanın üzerine uygulanan su bazlı bir serin yüzey kaplaması geliştirilmiş. Ee, yine asfaltla birlikte emisiyatıcı maddeler, mineral dolgu maddeleri, polimerler ve geri dönüştürülmüş madde, malzemelerden oluşan bir solutucu tabaka üretmişler. Ee, sonra da bu tabakayı kullanarak bir bölümü e, açıklamak bir karışım, bir bölümü de bildiğimiz koyu asfaltla kaplanan bir yolun termal kamera görüntülerine bakmışlar. Açıklamak tabakanın bulunduğu bölümün koyu tabakaya göre yaklaşık 17 derece daha az mutluluğu görüntü. 17 yani de. Aslında, evet. Evet, yani 17 de çok ciddi bir evet. fark. Ee, şimdi bu bu örnekler bize neyi söylüyor? Aslında buradaki temel mesaj şu: Planlama ölçeğinden mikro ölçekte tasarım çözümlerine kadar mümkün olan her alanda ısı etkisini azaltacak kentsel politikaları ve uygulama araçlarını tanımlamamız gerekiyor. Burada temel olarak çözmemiz gereken mesele bu. Evet, kesinlikle. Çok güzel örnekler bunlar. Şimdi bu iyi örneklerden ve büyüyen ihtiyaçlarımızdan yola çıkarak Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de yani metropollerimizde e, neler yapabiliriz? Bu metropollerin birer ısı adasına dönüşmesini engellemek için neler yapılmalıdır? Ve bunların yapılmasının önünde eminim bir sürü zorluklar vardır Ender Hocam. Bunlar nelerdir? Nasıl açılabilir diye kocaman bir soru soracağım. Evet, ee, zorlu bir soru. <gülüyor> Tabii eklem krizinde ağaçlandırmanın öneminden bahsediyoruz. Yeşil çatıların, yeşil cephelerin uygulanabilirliğini tartışıyoruz. Ülkemizde ne oluyor diye baktığımızda yetişmiş ormanların katledildiği bir dönemden geçiyoruz. Yani bu akla bilime sığmayan bir durum. Yani biz kent içi ağaçlandırmaların arttırılması için planlama ve tasarım ilkeleri nasıl geliştirilebilir derken Bir yandan var olan ormanlar katlediliyor. Bir kere her ne olursa olsun bundan vazgeçmek lazım. Bakın deprem oldu, yeniden inşa edilecek alanlar için orman ve mora statüsündeki arazilerde yaklaşmanın yolunu açan bir kararname çıkıyor. Evet. Ee, bir kere bunu evet. kabul etmemiz lazım. Afetlere dirençli kentler üretmek için tüm afet tiplerini birlikte ele alan bütüncül bir planlama yapılması gerekiyor. Yani kaç yaparken göz çıkarmamak gerekiyor. Bugün deprem önemli diye diğer bir takım kriterleri göz ardı etmememiz gerekiyor. Bütüncül bir planlamanın yapılabilmesi için de çok disiplinli ve katılımlı bir planlama anlayışı olmazsa olmaz. peki bu ortak ısı adası problemimizi kentlerde nasıl çözeriz? Yani iklim krizi karşısında bir kere kentleri üretme biçimimizi yenilememiz şart. Planlama standartlarımızın güncellenmeye ihtiyacı var. Örneğin artık plan yaparken keşi başı yeşil alan miktarı belirlenecek bir dönemde yaşamıyoruz. Yeşil alanların kentteki yapılı alanlardan daha fazla yer kaplaması gerekiyor. Ee, mekansal planlarla birlikte üretilecek iklimlendirme ve soğutma odaklı kente özgü gölge planlarına ihtiyacımız var. Ee, planları çizdiğimiz bloklar inşa edildiğinde nasıl bir çevre oluşturuyor? Gölge yaratıyor mu? Hangi saatlerde nasıl bir gölge sunuyor? Bunları önceden modellemek gerekiyor. E, yeni inşaatlarda ruhsat öncesi zorunlu kullanacak ağaçlandırma ve yeşil alan tasarım kodları geliştirilmeli. Sitelerin ortak açık alanlarının kentteki e, ısınma etkisini azaltmadaki rolü ne olabilir? Bunları çalışmak gerek. E, sonra meydanlar. Zaten sınırlı sayıda meydanlarımız var kentlerde ve bunlar tamamen ters zeminine kaplar. E, sıcak dalgalarının kentleri vurması için davetin niteliğinde çalışıyor bizim meydanlarımız. Dolayısıyla meydanlar gölge veren ağaçlar ve serinletici etkisi olan su elemanlarıyla yeniden tasarlanmalı. Buralar aşırı sıcaklardan kaçabileceğimiz kent için nefes alma mekanları olarak işlev görmeli. Yine benzer şekilde otoparklar, yansıtısı yüzey alanı çok geniş olan ve kentlerde büyük oranda yer kaplayan kullanımlı otoparklar. Yine bu alanları geçirgen, yarı geçirgen zemin malzemeleri ve gölge veren peyzaj elemanlarıyla tasarlamak. ...sutu tutma güçlerini azaltmak gerekiyor. E, diğer taraftan kaldırımlar... E, ...gölge veren doğal veya yapay... ...elemanlarla... E, ...kesintisiz, konforlu yürüyüş... ...sağlayacak biçimde tasarlanması. E, tabii bütün bu alanların... E, ...bir bütünlük içerisinde olabilmesi için... ...genel yönetimlerin sıcak odaklı... ...kentsel müdahaleleri... ...mevcut mekansal planlar... ...ve bütçe programlarıyla bütünleştirilmesi bütünleştirmesi gerekir. E, bunun da olabilmesi için... Yöneticilerin sıcak kaynakların sütleri ciddiye alarak belediyelerin gündemine almaları gerekiyor. Evet yapılması gereken çok şey var yani. Gerçekten de hep zaten diyoruz sen de diyorsun yani planlamayla başlıyor. Geleceğe yönelik planlama. Dolayısıyla hani bunun eksikliğini her yerde görüyoruz. Şimdi tabii şunu da sormak lazım. Yani Önümüzdeki dönemde zaten önümüzdeki dönemde derken birkaç gün içerisinde sıcak dalgaları tekrar geliyor. E, kentleri sıcak dalgalarına hazırlamak uzun vadede gerçekleşecek bir e, hedef. Peki kısa vadede kentlerde yaşayan bireyler olarak bir sıcak dalgalarından nasıl korunacağız Ender? Birazcık da ondan bahsedelim mi? Tabii Dolayısıyla olarak iklim krizinde ciddi yalan ve kentleri daha yaşanabilir hale getirebilecek yöneticileri seçmekte tabii başlayabiliriz. Önümüzde de, de, de bir seçim var. Evet. E, tabii yöneticilerden önce kendimizi nasıl koruyacağız? Bu da önemli bir konu senin sorduğun gibi. Ben tabii halk sağlığı uzmanı değilim ama uzman arkadaşlarımın önerileri doğrultusunda bildiklerimi paylaşmak isterim. Kapalı mekanlarda, özellikle günlük gören cephelerde pencere ve perdeleri kapalı tutmak gerekiyor gün içerisinde. Hı. Ortam sıraklığını arttıracak elektrikli aletleri çalıştırmamak, gereksiz aydınlatma ünitelerini açmamak yine sakınım yöntemlerinden birisi. Evin farklı noktalarında kaplar içerisinde su bulundurmak, çünkü biliyorsunuz buharlaşmayla ortam ısısı azalıyor. Dolayısıyla farklı noktalara kaplar yerleştirmek bir yöntem. Oda sıcaklığımızı aralıkta olarak ölçmek önemli. Gündüz saatlerinde 32 dereceyi açmamasını sağlamalıyız. Geceleri ise 24 derece en üst sıcaklık olarak ifade ediliyor. Bu sıcaklıklar açılırsa gerekirse ventilatör ve klima kullanımına başvurabiliriz tabii. Ancak şunu da unutmamamız lazım. Uzun süreli klima kullanımı... Aynı zamanda esim değişikliğini tetikleyen bir şey. Dolayısıyla bu kıtır döngüyü de evet. sürdürmemek gerekiyor. Eğer evde hiçbir cihazımız yoksa ve tahammül edilemeyecek boyutlara ulaşırsa sıcaklıklar, gerekirse klimalı kamu binaları, kütüphaneler ve yaşam merkezlerine gitmek gibi alternatif yöntemler mümkün. En azından gün içerisinde güneşin o yakıcı etkisi geçene kadar. Dış mekanlardaysa... Gerekli değilse hiç dışarı çıkmamak lazım sıcak dalgası olduğu günlerde. Eğer çıkmak zorunluysa, mümkün olduğunca tabii ki gölge alanlarda kalmaya çalışmak lazım. E, ince bol, açık renkli kıyafetler, e, yüz ve enseyi koruyacak şapkalar tercih edilebilir. E, bağ bahçe tarımla uğraşıyorsak sıcak dalgaları olduğu günlerde kesinlikle ara vermek gerekiyor. E, aşırı fiziksel aktivite e, riskli durumlar doğuruyor, özellikle sıcak dalgalarında. Dolayısıyla hem çalışma bağlamında hem de spor yapmak gibi aşırı tekniksel aktivitelerden uzaklanmak gerekiyor. Yine bu günlerde bol su tüketmek, hafif yemek, şeker, kafein, alkol gibi içeceklerden uzak durmak da doktorların önerileri arasında. Evet. Çok teşekkürler. Gerçekten de söylenecek çok şey var ama programımızın da kısıtlı bir süresi var. Şimdi... Kesinlikle bu dışarıya çıkmayı azaltmak lazım muhakkak ama pek çok insan e, özellikle de kamu görevlileri dışarıda çalışmak zorunda. Zaten geçtiğimiz hafta sanırım e, yine bir kamu emekçisi maalesef dışarıda zamanını geçirmek zorunda olan, işini yapmak zorunda olan insan maalesef sıcak dalgaları yüzünden hayatını kaybetti. Yani bununla da ilgili aslında yönetimlerin gerek yerel yönetim olsun gerek merkezi yönetim olsun böyle günlerde aslında çalışmayı ertelemek veya işte saatlerini değiştirmek gibi bir takım çalışmaları da yapmaları lazım diye düşünüyorum ben onu da eklemek isterim şimdi. Evet ağzına sağlık çok güzel anlattın gerçekten özde az bir şekilde ama çok vurgulayıcı bir şekilde anlatmış oldun. Evet bu haftalık bu kadar olsun. Konuğumuz Otlu Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden doşent doktor Ender Peker'de ve sıcak dalgalarında neler yapabiliriz hem kentsel ölçekte hem de bireysel olarak neler yapabiliriz de anlattı. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın.